Değerli dostlar hepinize merhabalar. Tuna'nın biri yanından Maammer Ketenci Olman. Sevgiler saygılar gönderiyorum hepinize. E, çoğunlukla olduğu gibi yine canlı olarak stüdyoda birlikteyim sizlerle. 94.9 94 açık radyodasınız. Evet bugün elimde Hırvatistan baskısı bir derleme albüm var. E, Slavyani adını taşıyor. Slavjani olarak yazılır. Merak edenler e, dijital ortamda da bu albümü bulabilirler Bu aslında e, öncelikle biraz şaşırtıcı bir derleme Tam olarak hangi kriterleri, e, hangi kriterlerle, hangi ölçütlerle bu derlemeyi yaptıklarını başlangıçta anlamadım Fakat sonradan şöyle düşündüm e, Bu albümde hem otantik örnekler var su katılmamış, eski haliyle, olabildiği kadar arkaik, saf haliyle. Bir de günümüzdeki trendleri, eğilimleri taşıyan kayıtlar var. Dolayısıyla hepsine bir kuş bakışı baktığımızda, Slav dünyasının işte Rusya'dan Polonya Çek Cumhuriyeti'ne kadar uzanan geniş coğrafy coğrafyadaki e, Slav dünyasının dününü bugününü e, özetleyen bir çalışma diye e, karar kıldım. Aslında bu bir, bir, birinci volüm. Yani bunun e, arkasını da getirmeyi düşünmüş olacaklar ki e, bir demişler. Ve e, Sırbistan'dan bir grupla başladık. Bruno adlı yeni bir grup. E, genç müzisyenlerin oluşturduğu Belki yani 3-5 senelik bir grup. Ee, dolayısıyla hem e, eski sound'u e, Sırp geleneksel müziğinin kendi içindeki e, çok sesliliğini geneliksel polifoniği e, hem de e, günümüz düzenleme anlayışını bir araya getiren e, modern folk topluluklarından birisi. Sırbistan'daki e, topluluğun ismi RUNO. Bu e, bu topluluktan bir şarkı koymuşlar. E, albümde Sırbistan dışında, Bulgaristan'dan, Makedonya'dan e, efendim ki Makedonya'dan iki grup koymuşlar. Slovakya'dan iki grup var. Rusya'dan iki grup var. E, ve Hırvatistan'dan bir grup var. E, muhtemelen e, onlardan bir örnek e, seçmedim bugün. E, Slovakya ile başlıyoruz. Bruno, topluluğundan sonra, Sırbistan'dan dinleteyim Bruno, topluluğundan sonra. Slovakya'dan iki grubumuz var. İkisini de arka arkaya dinleteceğim sizlere. İlk parçamızın ve toplumun ismi Çosam rodila" adını, adını taşıyor. Slovakya'dan Muzica topluluğu ki bu grubu keşfettikten sonra kendileriyle iletişim kurup hemen hemen bütün şarkılarını arşivime Ekleme şansım oldu. Çok sevdiğim bir grup. Ee, i̇ki grup değil, bir grup dinletiyorum. Özür dilerim. Ee, aynı gruptan iki şarkı dinliyorum, ee, dinletiyorum sizlere. Muziçka topluluğundan. Ki en az e, beş 6 tane albüm yapmışlar. Slovakya'da bilinen e, festivallerde her zaman boy gösteren önemli bir topluluk. Muziçka. Kalabalık bir topluluk tabii ki. Ee, i̇lk parçanın ismi... E, so evet. Ço ti robila, ikincisi de pomali ovaçki. Koleçki! bugün Slavyane adlı e, Hırvatistan baskısı albümü sizlerle paylaşıyorum ve bu derleme albümünden Slovakya'lı bir grup Muziçka'yı dinledik e, iki örnekte e, evet otantik bir grup ama e, modern etkiler de var bu müzikte vardı daha doğrusu özellikle e, eşliklerde eşliklerde Eşiklerdeki düzenlemelerde, armonizasyonda e, oldukça tanınan bir grup demiştim Muzicika için. Şimdi Bulgaristan'a geçiyorum aynı derlemeden. E, bu daha otantik bir e, topluluk. Dediğim gibi bu albüm e, Slav müziğinin e, geçmişinin ve bugününü e, ni anlatmayı niyetle e, niyet ederek e, yayınlanmış diye düşünüyorum. Triocane dinleyeceğimiz e, yeni bir grup. Yine genç müzisyenlerden e, oluşan, genç üç e, kadından oluşan bir e, grup. Le Pagiano ve Yana e, Ofçar Ladala adlı e, iki parça seslendirecekler. Birincisi e, geleneksel polifoniyi çok net olarak gösteren bir parça. İkinci parçada ee, Birçok müzisyen tarafından e, yorumlanan e, günümüzde çok sevilen bir e, Bulgar halk şarkısı yine o, bu şarkıyı da kendilerince e, vokalize etmişler, düzenlemişler. Trio Cane'yi dinliyoruz Bulgaristan'dan. La <laughs> la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 Evet Trio dinledik. İki kısa parçada Bulgaristan'dan ve Slavyani adlı albümü dinletmeye devam ediyorum sizlere. Tuna'nın beri yanında bugün. Oldukça modern bir anlayışla halk müziğine yaklaşan bir Çek grubu var. Sırada. Collegium Fiddle Dolce adına taşıyor bu topluluk. Ee, bak e, Ağaç nefesliler ağırlıklı bir eşliği var. Ee, gerçekten halk müziğine işte çağdaş müzik, klasik çağdaş müziğin e, etkilerini çok e, açık bir şekilde sızdırmış, e, ilginç bir grup. O bakımdan e, özellikle Çek müziğinin bugünkü durumunu ya da halk müziğine e, yaklaşımıyla ilgili bir takım yönsemeleri anlamak için faydalı diye düşünüyorum. E, Collegium Fidel Dolce topluluğunu dinliyoruz. <Sessizlik> O jadney ne bili, iki düşmanı, iki düşmanı, iki düşmanı, Sana ne obiçeyin acı to tamuz eve bitti, musi me to skusiti. Nabetlemem to işte. Sana ne obiçeyin acı to tamuz eve bitti, musi me to skusiti. Duple duple duple duple duple duple duple bo zda je jest dobra nowina niech poskakuje radości tam wszystko žije, mariva tam skáčí, i dudy nie Hned tam všecko poskakuje radosti, tam všecko žije marina cvít, tam skáčí, ljubez děduty hučí. Dudli dudli dudli dudli dudli dudli dudli dudli. Dudli dudli dudli dudli dudli dudli dudli tinotude vsechno sau tam pastizhi byli radi malody nemnyali nastemovano do gromady sformovano kazhdyi radu to musi do sformovano kazhdyi radu svoy notom to musi dopal to pledu pledu pledu pledu dudle evet, Cumhuriyetinden günümüz topluluklarından dudle dudle dudle dudle dudle dudle dudle dudle dudle dudle dudle Evet, Slavyane adlı albümü dinlemeye devam ediyoruz. Ve şimdi Makedonya'dayız. Makedonya'dan iki topluluk koymuşlar bu albüme. Ee, i̇ki topluluk olan bir de Rusya var. Diğerlerinden genelde birer topluluk koymuşlar. Filizomom ve Filizo. Mome, Filizo. Ee, yakın zamanda da başka bir yorumunu dinlettiğimi anımsıyorum. Bu meşhur bir şarkı. E, tabii e, dinleteceğimiz grup hakkında birkaç bir şey söyleyeyim. Monastery Band topluluk. Bugün belki devam etmiyor. Yaklaşık 10 sene önce kurulduğunu ve birkaç albüm yaptığını biliyorum. Canlı albümler yaptığını da biliyorum. Monastery Band yine eski şarkıları yeni bir anlayışla yorumlayan, özellikle Before the Rain filmindeki müziklerden sonra Dragan Dautowski ustanın açtığı yoldan ilerleyen topluluklardan biri. Bu tarz birçok topluluk var. Ee, bir taraftan piyano e, ya da klavye yer alırken diğer taraftan eski e, halk çalgılarını da hiçbir zaman ihmal etmiyorlar. Onları da gayet usta çalıyorlar. Ee, caza ve vizyona yaklaşan bir topluluk. Filizomome Filizo ve e, Makedonya'dan Monestri Band. <gülüyor> Evet sevgili dostlar, Tuna'nın biri yanında bugün Slavyane adlı topluluğu dinliyoruz. Bir küçük teknik aksaklığımız oldu, kusura bakmayın. Ee, şimdi dinleyeceğimiz topluluk Vedani Kolodi adını taşıyor. Rusya'da yeni e, toplulukların, halk müziği icra ya da eski müzikten beslenen yeni toplulukların en bilinenlerinden Dört beş tane en az albüm yapmışlar. Ee, aslında son derece geniş bir e, skalada müzik yapıyorlar. Rock'tan otantik e, folklara kadar e, şarkıları kendi birlikleri gibi düzenliyorlar. E, Birçoğu aslında az bilinen şarkılar bunlar. E, etnografik kayıtlar. E, Naş Nine, U, -U Nine adını taşıyor dinleyeceğimiz parça. Ve Vedani Kolodi topluluğunu dinliyoruz. <Sessizlik> холодно водится ой камушка холодно водится полна нам с тобою водится Нас с тобою водица, мы водились, мы дружили годов оля оля оля реля Мы водились, мы дружили годов теперь про люди Vedeni Kolodi topluluğunu dinledik. Rusya'dan e, oldukça ilginç bir yorumdu. Yine e, eski folklara çağdaş bir yaklaşımdı. Şimdi dinleyeceğimiz e, grup biraz daha otantiğe yakın bir çizgide. Ukrayna'dayız bir defa. Svyata Vatra topluluğumuzun ismi. Yine son dönemde bilinen e, yeni topluluklardan ha, çok güçlü e, bir müzikleri var. Ee, bu topluluğun bütün Albümlerini Ukrayna'ya bir arkadaşıma Sipariş ettim ama bu sayede Öğrendim ki e, Sviata Vatra topluluğu e, Estonya'da yaşıyor Estonya'daki Ukraynalı azınlıktan Çıkmış bir topluluk Ama Ukrayna'da da çok Sevildiğini biliyoruz ee, Parçanın iki parça Çalacağım birincisinin ismi Kalina İkincisi de Verhovina adını taşıyor ve topluluğumuz Sviatavatra Ukrayna'dayız. Kalina malina, çobareki çopçeki malina Kalina malina, çobareki çopçeki malina Oy uluzi kalina, oy uluzi kalina Kalina malina Çobarki çob çeki Malina, kalınla Malina. Çobarki çob çeki Malina. Tam stuyalı dövücü, Багна малина, чубарики, чобчики, малина, смачна як малина, виросла калина, калина й малина, чубарики, чобчики, малина, калина малина, чубарики, чобчики, малина Из набья ту дивечину и зламав я ту калину Калина малина,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 Sviata Vata grubunu dinlettim sizlere. Benim çok çok beğendiğim bir grup. E, Estonya'da yaşayan Ukrayna azınlığına da e, de, ait olan bir topluluk. Ama Ukrayna'da çok seviliyor. Slavyane adlı derlemenin içinden çaldım size. O derlemeyi dinlemeye devam ediyoruz. Artık sonlara geldik. Bir e, dev toplulukla, Makedonya'nın meşhur Tanet topluluğuyla bitireceğiz programı. E, TANET 1948 yılından bu yana faaliyetlerini sürdürüyor. Bugün de sürdürüyor. Türkiye'ye de pek çok kez geldi dans ve şarkı topluluğu. Devlet, Makedonya devlet şarkı ve dans topluluğu. E, belki 50-60 kişilik bir topluluk, e, büyük bir topluluk. Oso Govka adlı bir e, dans e, ezgisi toplumu dinliyoruz. Evet değerli dostlar bugün Hırvatistan'da yayınlanmış Slavyane adlı albümü dinledik. Bir derleme albümdü. E, bütün Slav, Slav dünyasından genellikle günümüzde e, bilinen sevilen gruplardan oluşmuş ama... E, ...yorum olarak da arkaik e, örneklere de zaman zaman e, yer veren... ...ilginç bir derleme dinlettim sizlere ve son durağımız Makedonya'ydı. E, önümüzdeki hafta da muhtemelen Makedonya'da kalacağız... Çünkü planladığıma göre Struşki Biseri adlı bir topluluk tanıtacağım sizlere. Struga kasabasının şarkılarını o çevrede bilinen sevilen şehir şarkılarını içeren bir topluluk bu. Struşki Biseri Struş, yani Struga İncileri adını taşıyan topluluk. Evet, Tanet topluluğuyla bitirdik bugün. Makedonya'da en meşhur en bilinen halk şarkıları ve dans dansları topluluğudur e, Tanet ve telefonun başında olacağımı yeniden anımsatıyorum sizlere 0212 343 4040 0212 343 4040 numaralı telefondan 15 dakika içinde ulaşmanız mümkün sayfamdan yani mammerketenjokum.com'dan ve aynı zamanda da e, blogumdan Dados programın blogundan ee, bu programa ulaşmanız mümkün Ve bundan önceki bütün programlara Ulaşmanız mümkün Tuna'nınberiyani.blogspot.com Önümüzdeki hafta görüşmek üzere Sevgiler saygılar selahattin'e teşekkürler Sen <gülüyor> kokun Samăi șoară marjei n să <gülüyor>